Meryem Suresi Necm 108 Kaf, Ha, Ya, Ayn, Saat Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anması. Bir zamanlar o, Rabbine gizli olarak seslenmişti. Demişti ki, Rabbim, şüphesiz benim kemiğim zayıflayıp gevşedi. Ve başım ağarmış saçıyla alev gibi tutuştu. Sana dua etmekte de Rabbim mutsuz olmadım. Ve gerçekten ben arkamdan, yakınlarımdan, amcaoğullarımdan endişedeyim. Karım da kısırdır. Onun için katından bana, bana da mirasçı olacak, Yakub ailesine de mirasçı olacak bir veli, yardımcı, koruyucu, yakın kimse bağışla. Rabbim. Onu, rızanı kazanan herkesin hoşnut olacağı biri kıl. Ey Zekeriya! Şüphesiz biz sana bir delikanlıyı, onun ismi Yahya'dır, müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadım. Zekeriya, Rabbim, karım kısır, ben de son derece kocamışken benim nasıl bir delikanlım olabilir, dedi. Allah dedi ki, öyledir. Rabbim buyurdu ki, o bana kolaydır. Bundan önce de ben seni, sen hiçbir şey değilken oluşturmuştum. Zekeriya, Rabbim bana bir alamet ver dedi. Allah, senin alametin sapasağlam olduğun halde, üç gece insanlarla konuşmamandır buyurdu. Zekeriya bunun üzerine mihraptan, özel makamından toplumunun karşısına çıkıp onlara daima her zaman Allah'ı tüm noksanlıklardan arındırmalarını işaret etti. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle al! O henüz çocukken ona yasa, tarafımızdan sevecenlik ve temizlik verdik ve o Allah'ın koruması altına çokça girmiş biriydi. Ve anne babasına çok iyi davranandı. Ve o bir zorba ve itaatsiz biri olmadı. Ve doğrulduğu gün ve öleceği gün ve yeniden diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun. Necm 109 Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden, yakınlarından ayrılarak doğu tarafında bir yere kaçıp gitmişti. Sonra... Ailesiyle, yakınlarıyla kendisi arasına bir perde yedilmişti de Biz ona ruhumuzu, ilahi mesajımızı gönderdik Sonra ruhumuzu, mesajlarımızı getiren elçi Meryem'e mükemmel bir beşeri örnek verdi Meryem, ben senden Rahman'a Yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a sığınırım Eğer sen Allah'ın koruması altına girmiş birisi ''Taki isen'' dedi. Elçi Zekeriya, ''Ben sadece sana tertemiz bir delikanlı bağışlamam, bağışlamak için Rabbinin elçisiyim'' dedi. Meryem, ''Benim nasıl delikanlım olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamıştır. Ben bir yasa tanımaz, iffetsiz biri de değilim'' dedi. Elçi, ''Öyledir. Rabbin buyurdu ki, babasız çocuk vermek bana pek kolaydır.'' Hem biz onu nezdimizden insanlara bir alamet, gösterge ve rahmet yapacağız. Ve o gerçekleştirilmiş bir iş oldu. Sonunda Meryem delikanlıya gebe kaldı. Sonra da onunla uzak bir yere kaçtı gitti. Sonra doğum sancısı onu bir hurma kütüğüne tutunup dayanmaya zorladı. Keşke bundan önce ölseydim. Ve büsbütün unutulan biri olsaydım, dedi. Sonra ona, Meryem'e aşağısındaki kişi, Zekeriya seslendi. Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir su arka akıttı. Hurma kütüğünü kendine doğru silkele, üzerine olgunlaşmış taze hurmalar düşsün. Sonra ye iç, gözün aydın olsun. Sonra eğer beşerden birini görürsen, ben Rahman'a, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a bir oruç adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım de. Sonra Meryem çocuğunu yüklenerek toplumuna getirdi. Toplumu dedi ki, ey Meryem doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi annen de yasa tanımaz, iffetsiz bir kadın değildi. Bunun üzerine Meryem ona, doğum anında aşağısında bulunan kişiye, Zekeriya'ya işaret etti. Ondan gelişmeleri açıklamasını istedi. Zekeriya, Meryem'in zina etmeden çocuğu doğurduğuna kebil olup, çocuğun mabette yetiştirilmesini istedi. Onlar, biz yüksek mevkide olan kişiler, henüz ergenlik çağına gelmemiş birine nasıl söz söyleriz? Yüksek mevkide olan kişiler, henüz ergenlik çağına gelmemiş birine nasıl söz söyler dediler. İşte bu, hak söze göre hakkında ihtilaf edip durdukları, "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Beni ben nerede olursam olayım mübarek kıldı.'' Hayatta bulunduğum müddetçe bana salatı, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı ve zekatı, vergiyi yükümlülük olarak ulaştırdı. Ve beni, anneme iyi davranan bir kimse yaptı. Ve beni bir zorba, mutsuz biri yapmadı. Ve doğrulduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden diriltileceğim gün, selam benim üzerimedir. Ve şüphesiz Allah benim Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. İşte bu dost doğru yoldur diyen Meryem oğlu İsa'dır. Necm 110 Allah için çocuk edinmek diye bir şey yoktur. O bundan arınıktır. O bir şeye hükmederse ona sadece ol der. O da olu verir. Sonra da kendi aralarından çıkan tutarsız gruplar ihtilafa düştüler. İşte o büyük günün tanıklığından, duruşmasından, o kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kişilerin vay haline. Bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler. Fakat şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler, bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Ve sen onları, kendileri bilgisizlik, duyarsızlık içindeyken ve inanmıyorlarken emrin yerine getirileceği o büyük pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz biz, yeryüzüne ve onun üzerindeki kimselere varis olacağız. Onlar gidecek, biz kalacağız. Ve onlar yalnızca bize döndürüleceklerdir. Necm 111 Kitapta İbrahim'i de an hatırla. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru biriydi, peygamberdi. Bir zaman o babasına, ''Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin kulluk ediyorsun?'' ''Babacığım, şüphesiz sana gelmeyen bir bilgi bana geldi.'' O halde bana uy da sana dost doğru bir yolu göstereyim babacığım şeytana kulluk etme şüphesiz şeytan rahmana yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a asi oldu babacığım şüphesiz ben sana rahmandan yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan bir azap dokunur da ''Şeytan için bir yol gösteren, koruyan, yardım eden bir yakın olursun diye korkuyorum.'' demişti. Babası, ''Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlayarak öldürürüm. Haydi, uzun bir müddet bana uzak ol, defol.'' dedi. İbrahim, ''Selam sana olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim.'' Şüphesiz o, bana çok armağan verendir. Ve ben sizden de Allah'ın aslarından kulluk ettiğiniz şeylerden çekilip ayrılıyorum. Ve Rabbime dua edeceğim. Rabbime yalvarışımda mutsuz olmayacağımı umuyorum dedi. Sonra İbrahim, toplumundan ve onların Allah'ın aslarından kulluk ettikleri şeylerden uzaklaşınca, biz ona İshak'ı, ve Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de peygamber yaptık. Ve biz onlara rahmetimizden armağanlarda bulunduk. Ve onlar için yüce bir doğruluk dili yaptık. Necm 112 Ve kitapta Musa'yı da an hatırlat. Şüphesiz o arıtılarak saplaştırılmış idi. Ve bir elçi, bir peygamber idi. Biz ona en uğurlu Tur'un yan tarafından seslendik ve onu özel bir konuşmada bulunmak üzere yaklaştırdık. Ve rahmetimizden ona, kardeşi Harun'u bir peygamber olarak ihsan eyledik. Ve kitapta İsmail'i an hatırla. Şüphesiz o vaadine sadık idi, bir elçiydi, bir peygamberdi. Ve o ailesine, çevresine salatı, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı ve zekatı vergiyi emrederdi. Ve o Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti. Ve kitapta İdris'i an hatırla. Şüphesiz o özü sözü doğru biriydi, bir peygamberdi. Ve biz onu yüce bir mekana yükselttik. İşte bunlar, Adem'in soyundan Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan kılavuzluk ettiğimiz ve seçtiğimiz peygamberlerden, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği kimselerdir. Onlar kendilerine Rahman'ın, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve boyun eğip teslimiyet göstererek yere kapanırlardı. Necim 113 Sonra onların ardından kötü bir nesil geldi. Ki salatı yani mali yönden de zihinsel açıdan destek olmayı toplumu aydınlatmaya çalışmayı kaybettiler. Hayatlarından çıkarıp attılar. Ve şehvetlerine uydular. Bundan dolayı tövbe eden ve iman eden ve salihi işleyenler hariç, onlar azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır. İşte tövbe eden, iman eden ve salihi işleyenler cennete, Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği, an cennetlerine girecekler ve hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle yerini bulacaktır. Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak selam, sağlık, esenlik, mutluluk işitirler. Orada onlar için her zaman rızıkları da vardır. İşte bu, kullarımızdan Allah'ın koruması altına girmiş kişilere miras olarak, zahmetsizce ve son sahipleri olmak üzere vereceğimiz cennettir. Necm 114 Biz Kur'an ayetleri yalnızca Rabbinin emriyle ineriz. Bütün geçmiş ve gelecek şeyler ve bunların arasındakiler yalnızca O'nundur. Ve senin Rabbin unutmuş değildir. O, Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kulluk etmekte sabret. Hiç sen onun ismiyle isimlenen birini bilir misin? Necm 115 Ve o insan, Ben öldüğüm zaman ileride gerçekten biri olarak çıkarılacak mıyım? diyor. Ve o insan, daha önce o hiçbir şey değilken gerçekten bizim kendisini oluşturduğumuzu düşünmez mi? Bunun için Rabbine and olsun ki biz onları ve şeytanları kesinlikle toplayacağız. Sonra onları dizleri üzerine çökmüş halde cehennemin dış kenarında toplanma alanında kesinlikle hazır bulunduracağız.'' sonra her gruptan Rahman'a yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a karşı kafa tutmada daha şiddetli davrananlar, her kimselerse onları kesinlikle ayıracağız. Sonra elbette ki biz oraya atılmaya kimlerin daha layık olduğunu daha iyi biliriz. Ve Rabbinin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hüküm olarak, İçinizden cehennemin dış kenarına toplanma yerine uğramayacak hiç kimse yoktur. Sonra biz Allah'ın koruması altına girmiş kişileri kurtarırız. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları da cehennemin dış kenarında, toplanma alanında dizleri üzerine çökmüş halde bırakırız. Necm 116 ve ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman, o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kişiler, iman etmiş olan kişilere, bu iki zümreden, mümin ve Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerden, hangisi makam, mevki bakımından daha iyi, düşüp kalktığı kimseler, örgütler bakımından daha güzeldir, dediler. Halbuki biz, Onlardan önce mal ve gösterişçe daha güzel nice kuşakları, asırlar halkını değişime, yıkıma uğrattık. De ki, kim sapıklık içinde olursa, Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah, ona uzattıkça uzatır, süre tanır. Sonunda kendilerine vaat edileni, Azabı veya kıyametin kopuşunu gördükleri vakit artık onlar kimin makamca, mevkice daha şerli ve askerce yani destekçe, kuvvetçe daha zayıf olduğunu bilecektir. Ve Allah kılavuzlandıkları doğru yola girenlere kılavuzu arttırır ve kalıcı olan düzeltmeye yönelik işler Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Sonuç bakımından da daha iyidir. Necm 117 Peki alametlerimizi, göstergelerimizi, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini kabullenmeyen ve elbette mal ve çocuk verilecektir diyen kimseyi gördün mü? Hiç düşündün mü? O inkarcı kişi bilmeyeceği, aklının ermeyeceği konulara bilgi sahibi oldu. Ya da Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle O'nun düşündüğü gibi değil. Biz O'nun söylediği şeyleri yazarız ve O'nun için azaptan uzattıkça uzatırız. Ve O söylediği şeylere biz mirasçı olacağız. Son söz ve uygulama bizimdir ve O, bize tek başına gelecektir Ve onlar Kendileri için bir güç Şan şeref olsun diye Allah'ın aslarından ilahlar edindiler Kesinlikle onların düşündüğü Gibi değil O edindikleri ilahlar Onların kulluklarını kabul etmeyecekler Ve aleyhlerine dönüp Karşı olacaklardır Görmedin mi Hiç düşünmedin mi Şüphesiz biz şeytanları, kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler üzerine gönderdik. Onları kışkırttıkça kışkırtıyorlar. Necm 118 Öyleyse onların zararı için acele etme. Şüphesiz biz onlar için saydıkça sayıyoruz. O gün Allah'ın koruması altına girmiş kişileri, Rahman'a yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a binekli heyetler halinde krala giden elçi ihtişamıyla toplayacağız. Suçluları da susamış olarak cehenneme süreceğiz. Onlar Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın katından bir garanti söz almış olan kimse hariç, ki bu hiç kimseye verilmemiştir. Yardıma, desteğe sahip olamayacaklardır. Ve onlar Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah çocuk edindi dediler. Andolsun ki siz çok çirkin bir şey söylediniz. Az kalsın bundan Rahmana çocuk isnat ettiler diye gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp dağılacaktı. Halbuki Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah için çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde bulunan bütün herkes Rahmana, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a yalnızca kul olarak gelecektir. Andolsun ki Rahman ''Onların hepsini kuşatmıştır ve kendilerini bir bir saymıştır. Hepsi de kıyamet günü Rahman'a tek başlarına gelirler. Ve biz onlardan önce nice nesilleri değişime, yıkıma uğrattık. Onlardan herhangi bir kimse hissediyor musun? Yahut onlara ait hafif bir ses duyuyor musun?'' Şüphesiz şu iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, Rahman yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah, onlar için sevgi var edecektir. İşte şüphesiz biz bu Kur'an'ı, kendisiyle Allah'ın koruması altına girmiş kişileri müjdeleyesin, inat eden toplumu da uyarasın diye senin lisanın üzere kolaylaştırdık.